Herkese merhaba, stüdyoya biz girdik şimdi, ben Seçil. İlk sen bende. Bambaşka bir saatte, bambaşka bir günde karşınızdayız Açık Dergi dışında. Evet. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yine 15. radyo şenliğindeyiz. Dinleyici destek hattımızın numarasını vereyim mi? Versene. 0212 343 4141'i arayabiliyorsunuz, arkadaşlarımızla konuşabilirsiniz ya da açıkradyo.com.com. Kom. Hayır sadece kom adresinden evet. e, destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. En son 69 dinleyicimizin bugün bize desteklediğini söylemişti Ömer Madra. Buradan devam edelim istiyoruz. Biz bir buçuk kolektifle e, muhabbete başlarken hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk Merhaba. Evet Ayşe Ceren Sarı, Yasemin Ülgen ve Serkan Kaptan'dan oluşan bir buçuk kolektifle beraberiz. Dergide geçtiğimiz günlerde kase olan kolektifler toplantısında aslında... E, Sözünüzü e, duymuştuk. Müşterekler e, konuşmak üzereyken de 15. Radyo Şenliği Müşterekler ve Ortak Varlıkları üzerineyken hadi buyurun dedik. Sağ olun kırmadınız. Geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, hoş geldiniz. Evet. Aklınız evet. için de. Şimdi bir buçukla başlayalım mı? <gülüyor> Niye bir buçuk? Üç kişi. Herkesin yarım payı var. E, tam pay almaktan çekinenler grubu gibi de ben düşünüyorum aslında Ayşe. Ee, aslında kısaca Yasin. biz neler yapıyoruz belki ondan bahsedebilirim. Ee, Ayşe, Serkan ve ben bir buçuk ekibi olarak yaklaşık bir senedir ekolojinin içerdiği farklı konu başlıklarında toplantılar organize ediyoruz. Hı -hı. Ee, açıkçası bu toplantılar ihtiyaçtan ortaya çıktı. Çünkü üçümüzün de ortak noktası olan sanat ve e, ekolojinin Hı -hı. E, birbiriyle tanışık olmadığını fark ettik. Ve buradan yola çıkarak bir seneye aşkın bir toplantı programı hazırladık. E, su, biyoçeşitlilik, sınır, iklim, maden, enerji gibi farklı konularda çalışmalar yapan kişileri toplantılara davet ediyoruz. Hı hı. E, bunlar sanatçılar ve sanatçıların dışında e, alanda çalışmalarına devam eden uzman, akademisyen ya da bilgisine e, güvendiğimiz deneyimli kişiler oluyor. Evet. Gayemiz bu e, iki alanı e, yeni tanışıklıklar ve ortaklıklarla bir araya getirmek aslında. E, buna da yavaş yavaş vesile olmaya başladık da diyebiliriz. Hı hı. Hem bir araştırma alanı olarak düşünüyoruz bunu, hem de karşılıklı bir öğrenme e, metodu. Evet. E, Buçuklar da aslında bu e, toplantıya gelen kişileri temsil ediyor. Tabi bir, e, bir buçuk derecelik bir sınırdan e, aldığımız bir ismimiz var ama evet. onun da kavramsal çerçevesi aslında bütün o deneyimlerin buçuklarının bir araya gelmesi. Evet, deneyimlerin buçuklarının bir araya gelmesi. Hı -hı, hı -hı. E, biraz bunu açabilir miyiz aslında? açabiliriz. Ee, Yasemin de çok güzel anlattı. Yani bizim Ayşe Ceren Sarı evet, anlatıyor. Evet, Ayşe. <gülüyor> ee, yapmayı amaçladığımız şeylerden birisi aslında belki de en önemlisi sanatçının duygusuyla akademisinin olgusunu bir araya getirmek hı hı. ve burada aslında birlikte düşünmek için bir paylaşım alanı yaratmak. Evet. Yani biz daha çok bunu nasıl tasarlarız? üzerine düşünüyoruz aslında. Evet. İlk akla gelen kelime zaten yani şey bilindik sınırları ihlal etmeye yönelik bir fikriniz var. Onu evet. rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Ekoloji de aslında kültür üretimi de açık radyonun temel takip ettiği noktalardan bir tanesi ve bunu da bir araya geldiği mecralardan biri olarak da açık radyoyu e, görürsek, bunun bir de üstün üstlük yaşadığımız çağın aciliyeti düşünüldüğünde, bir an önce herkes ne yapabiliyorsa yine bir arada e, şeklinde hareket etmek üzere zaten. Bu yayında sürekli e, dinlendirdiğimiz çağrılar var. Evet, toplantılar oldu bugüne kadar. Hatta bunun çıktıları da, da oldu. E, biraz Hı -hı. onlardan da bahsetmenizi isteyeceğiz. Ama toplantıla ilişkin Serkan Kaptan'ın da, <gülüyor> ...mesuliyeti olan bir şey var... ...temel kaygılar var... ...bir buçuk evet. kolektifin sahip olduğu... ...biraz onlardan da bahsedip sonra bugüne kadar neler konuşuldu... belki. Biraz ...ben toplantı, toplantı pratiklerine dair... ...çok düşünüyorum, çok önem veriyorum... ...toplantının nasıl yapılması gerektiğine dair... Hı hı. ...insanlar eğer zamanlarını... ...bize ayırıyorlarsa, toplantılarımıza katılıyorlarsa... Hı hı. ...bu toplantının... ...hem o katılımcılar için verimli geçmesi lazım... Hı hı. ...hem de bu toplantıdan sonra... çıktılarımızı bizim verimli ve... ...güzel bir şekilde alabilmemiz gerekiyor bu insanlardan... Hı hı. Dolayısıyla ben ana düşüncemi bir buçuk içerisinde bu toplantı pratikleri üzerine yapıyorum aslında. Nasıl toplantı yapılır? Hı hı. E, toplantının organizasyonu, planı nasıl olmalıdır? Bunun üzerine çok düşündük. Hep beraber düşündük. Evet. Aslında çıkarımımız da buradan yola çıkarak hı. E, toplantı planını kurduk. Biz üç saati geçen bir toplantının olamayacağını düşünüyoruz. Üç <gülüyor> saati geçtiği zaman insanların dikkatlerinin çok daha fazla dağıldığını düşünüyorduk. Ve hı hı. bu üç saatlik toplantıya da en fazla altı... Davetli sığdırabileceğimize karar verdik. Altı konuşmacı mı? Altı evet. konuşmacı evet. Hmm. E, bu Gülüşmeler. ağız diyoruz biz onlara ağızları. Ha, evet. Altı ağız çağırabiliyoruz toplantılarımıza. <gülüyor> e, toplantılarımızın yarı zamanını bu insanların kendilerini tanıtmasına ayırıyoruz. Bu insanlar ilk başta belki diğer akademik toplantılarda olmadığı kadar samimi. Belki başka yerlerde kullanamadıkları kadar ayrıntıları kullanarak... <gülüyor> ...neden ekolojiyle ilgilendiklerini... ...yani bu alana nasıl sürüklendiklerini... ...belki Hı -hı. çocukluklarından, belki gençliklerinden... ...gelerek anlatıyorlar. Hı -hı. Ondan sonra da toplantının geri, geri kalan... ...yarı süresinde de, bir buçuk saatinde de... ...daha konuya yönelik... ...insanların kendi çalışmalarını... ...paylaşmalarını arzuluyoruz. Hı -hı. Buna yönlendiriyoruz... ...insanları. Hı -hı. Böylece daha verimli çıktılar oluyor. E, çok o verimli sonra. olduğunu gördük, evet. Bu toplantının yarısını insanların kendilerini... ...tanıtmalarına ayırdıkları zaman... Hı -hı. E, ...bir kaynaşma, bir samimiyet doğduğunu... ...ve bunun da toplantının verimliliği açısından... ...çok önemli olduğunu gördük. Aslında biraz da... ...günlük hayat dilini kullanmak gibi bir şey... ...geliyor evet. benim aklıma bu evet. gelince. Yani... ...o hani toplantı falan deyince biraz daha böyle... ...sanki akademik vari Vallahi. bir şey... ...ama oradan evet. da bir günlük hayat dili yakalayarak... <gülüyor> ...bir başka dil oluşturmak gibi... ...bir derdiniz de olduğunu hissediyorum. Toplantılara... ...aslında bir solunum diyoruz. Böyle... ...her Aslan. şeye bir yeni kelime öğretmeye <gülüyor> ...bu kalıplardan çıkartmaya çalışıyoruz... ...aslında. Yani ağız diyorsunuz... ...solunum diyorsunuz. Evet. O zaman... Biraz da yeni bir tür e, sözlük üretmek gibi bir derdi de var diyebilir miyiz bir buçuk kolektifin belki O kendinden gelişiyor bence. <gülüyor> ha, o kendinden öyle gelişiyor. Değil. Böyle bir dert olarak değil ama güzel geliyor okulağa. İnsanlar normal alışık oldukları sınırların dışına çıkıyorlar. Evet. Belki birazcık daha farklı... Fikirlerini paylaşıyorlar. Onlar da kelime öğretmeye başlıyor. Evet. Yani Dolayısıyla bunun yaratıcı bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Evet. evet, ismi değiştirmek bayağı e, hakikaten faydalı şimdi düşününce bir... Evet. Bu arada toplantının çıktılarından bahsettik bir kısmı yayınlandı. Benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> bir web meclası da var. Bir buçuk ekipin onu da aradı. Söyleyelim evet, e, bir buçuk, bir buçuk veya bir buçuk <gülüyor> <nokta> <gülüyor> org. adresinde org e, yayınlamaya başladık. Şimdilik iki toplantımızın çıktısını <gülüyor> yayınladık. ...genel olarak gördüğümüz altı sayfalık... ...biz full transkripsiyonunu yapıyoruz bu toplantıların... ...full ses kayıda alıp onu transkripsiyonunu... ...yapıyoruz. Sonra da onu sadeleştiriyoruz... Hmm. ...ve... E, ...anonim olarak diyeceğim ama anonim olarak değil... ...toplantının... Ortak evet, ortak hmm. bir dilde... ...toplantı ekibinin katıldığını yazıyoruz... ...en başında en bu başına. çıktının metnin hı hı. başına... ...fakat sonrasındaki metnin içerisinde... Ali On'u demiş, Ayşe bunu demiş, Soru o öyle ortaya bir şey söylemiş gibi değil. Hı -hı. Tamamen bir anonim metin olarak sunuyoruz, toplantı çıktısı olarak. Hı -hı. Hangi toplantıların çıktıları var şu anda? Su ve metabolizma toplantılarının çıktısı var şu an. İnternette 1.5.org'da erişebilirler. Bu hı -hı. içerisinde yalnızca metinler de yok, yalnızca yazı da yok. Aynı hı -hı. zamanda toplantılarımıza sanatçılar tarafından da katılım sağlayabildiğimiz için... ...onların da konuya dair ürettikleri görsel işlere ve video linklerine de buradan ulaşılabiliyor. Hı hı. hı, -hı. Dolayısıyla zengin bir metin evet, olduğunu düşünüyoruz biz bir... Göz açıcı. Bu toplantılar nerelerde yapılıyor ve kimlerin katıldığını sormak mümkün olabilir mi? Yani anonim dediniz o metin için ama açıklıyorsunuz herhalde <gülüyor> değil mi? katılımcıları. Belki dinleyicilerimiz için de daha kolaylaştırıcı olur. E, Studio X e, ev hmm. sahipliği yapıyor bize. Teşekkür ederiz onlara. E, hmm. Orada farklı e, yani hafta sonları yapıyoruz. Hmm. Serkan'ın dediği gibi 3,5-4 saat süren bir toplantı oluyor. E, her konu başlığı için aslında o alanın e, uzmanlaşmış kişilerini o bahsettiğim e, şey ya da o konu üzerine çalışmalarını yürüten sanatçıları davet ederek yapıyoruz. Yani her konu başlığının farklı katılımcıları oluyor ve on toplamda işte o altı kişinin bir araya gelmesinden çıkan sohbetinde metnini geliştiriyoruz. Bir başlık belirlemiş oluyorsunuz o zaman bir toplantı öncesinde ve bir çağrı yapıyorsunuz ya da kişiler ulaşıyorsunuz. Kişileri biz ulaşıyoruz. İstenik bir toplantı programımız var. Onların konu başlıkları belli. ...olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Bunlar üzerinden her toplantı için katılımcıları davet ediyoruz. Evet. evet. Şimdi diyorsunuz ki gezegenimizde ve ait olduğumuz coğrafyada... ...bir Hı -hı. bilim dalı ve toplumsal politik bir hareket olarak ekoloji etrafında Hı -hı. şekilleniyor. Az evvel Yasemin de herkesin ekoloji mesaisi olduğuna, hassasiyet olduğumu bahsetti. Bu Hı -hı. şu anda stüdyo olan üç kişiden bahsediyorum. Evet. Bu konuyu biraz açmanızı isteyeceğim aslında ee, ekolojik hassasiyetten ne anlamalıyız ekoloji etrafında şekillenmesi nereden kaynaklanıyor belki hani bu bir şeyle olabilir arka planlarınızı da anlatarak e, hem de müştereklere ulaşmak üzere belki tamam. bir kelam edebiliriz. Ben başlayabilirim belki Aa, ben iklim değişikliği ekonomistiyim. Hı -hı. ...aynı zamanda dansçıyım... ...performans Hı -hı. sanatları ile ilgileniyorum... Hı -hı. ...işte iktisatla başlayan bir hikayem oldu... ...oradan işte enerji çevirdi... daha kaynaklar ekonomisi yüksek lisansı yaptım... Hı -hı. ...sonra daha çok politik ekoloji alanında çalışmaya başladım... ...o tarafa kaydım... Evet. ...ve o zamandan beri... ...işte bir a üzerinden... ...bu konular üzerine çalışıyorum... ...çeşitli projelerde çalışıyorum... ...bir yandan da dans etmeye çalışıyorum diyeyim... Evet. ...bizim için... ...ekoloji meselesinin şöyle bir önemi var... Bir şeydeki zaten, hem bir bilim dalı evet. tarafından çalışılması meselesi var. Hı hı. Ee, bir de ilişkilenme biçimlerinden bahsedebiliriz. Yani toplumsal politik mesele, hareket dediğimizde aslında bunu kastediyoruz. Hı hı. İlişkilenme Burada, biçimi derken ne ilişkiliyor? Evet, çıkıyor? yani bir ekoloji bir müşterek olarak ele alıyoruz. Burada işte hı hı. su, iklim, gıda gibi hı hı. ekolojik müştereklerden bahsediyoruz. Hı hı. Bir de bu ekolojik müştereklerle ilişkilenme biçimlerimiz... Neden bahsedebiliriz? İşte sınırlar, toplumsal cinsiyet, evet. kültür vesaire vesaire gibi hı hı. ilişkilenme biçimleri ve süreçlerinden de bahsediyoruz. Hı hı. Yani ve um, ekolojiyi her şeyden kopuk, izole bir evet. alan olarak ele almak istemiyoruz. Bu hı hı. hani buçuk evet. darın geldiği yerlerden birisi de burası hı hı. aslında. Hı hı. Tam bu aradaki disiplinler hı. arasında bu ilişkilenme biçimlerindeki sohbeti biraz araştırmayı amaçlıyoruz. Biz de. Evet. Ve buradan yeni bir ee, belki çıktı olacak. Yenilik çıkacak diye biz de ümit ediyoruz. Ancak böyle <gülüyor> bu mantaliteyle galiba zaten artık yaklaşıda bir de çok da e, ayrı kısa izole kalınacak zamanda değiliz diye düşünüyoruz. Evet hep birlikte e, olma mottosunun başat olduğu 15. radyo şenliği içindeyiz. <gülüyor> Her şey yerini buluyor bu muhabbette de aslında. Şüphesiz öyle. Telefon attı. Telefon numaramızı, destek arttığımızı sizden du duyacağım. Bakalım tamam. şimdi hemen nasıl koordinat alacaksınız? Teker teker. Hemen beraber bir... söyleyelim istiyorsanız arkadaşlar. <gülüyor> Telefon numarasını <gülüyor> ve desteğini <gülüyor> istiyoruz açık radyoya. Evet. <gülüyor> 1, 2, 3. <gülüyor> 0, 2, 112, 343, <gülüyor> <gülüyor> 41, 41. Arayın lütfen. Lütfen. <gülüyor> Şu an. <gülüyor> Beyond our control Oh, the phone, the TV And the news of the world Got in the house Like a pigeon from hell Oh, through sending our eyes And descended like flies Who oh, put us back on the train When I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing the deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part.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 Açık Radyo'nun müşterek şenlik yayını bir buçuk kolektifle devam ediyor. Serkan Kaptan'ın <gülüyor> seçtiği parçayı ne <gülüyor> dinledik? Da ee, böyle bir heyecan unuttuk. Pretenders'dan Back on the Chain Gang. Evet, teşekkür ederiz. Seçtiğim parça için bu sırada arayan dinleyicimize de teşekkür edelim. Tam biz parçaya girerken Süleyman Doğru aramış. Onu da selam edelim. Daha fazlasını bu yayın esnasında da bekliyoruz. Buçukları bir <gülüyor> getirmek üzereyiz. Evet... E, hem bir ekoloji hem de ilişkilenme muhtelif ilişkilenme biçimleri manasında yani politik manada ekoloji diyorduk sizin ilişkinizi sizi tek tek so, e, duyalım istedik en son Ayşe konuştu e, hı hı. şimdi devam edelim aslında kaldığımız yerden. Herkese söz veriyoruz biz de Serkan, tek tek. Hı -hı. Yasemin <gülüyor> istersen e, senle devam edelim Yasemin'e Evet, ben biraz kendimden bahsedebilirim sanat e, alanında çalışırken nasıl ekoloji alanına Hı -hı. da e, ilgi duygulamıştığımı. E, şimdiye kadar ben görsel sanatlar alanında çalıştım. Hep farklı e, kurumlarda, farklı kişilerde çalışma fırsatım oldu. Bir yandan hala bir e, sanat müzesinde çalışmaya devam ediyorum. Hı -hı. Bir taraftan da Mimar sınav, Sosyoloji'de e, yüksek lisans tezimin e, konusu da politik ekoloji ve Türkiye'deki Çağdaş Sanat'ın ilişkisi üzerine. E, bu araştırmayı yaparken tabii yani aslında şundan da bahsetmek gerekiyor. Biz e, üçümüz arkadaşız, daha öncesinde de arkadaştık. Projeyle bir araya geldiğimizi evet. söylememiz evet. E, doğru olmayacak. Tabii. E, ve arkadaş olarak işte bu... Doğal olarak aynı e, Doğal olarak, <gülüyor> evet, aynen. E, ve bu işte... Tez araştırmasını yaparken Serkan'a ve Ayşe'ye sürekli bir takım kaynaklarda başvurda bulunuyordum ve o sohbetlerimiz sırasında çıktı. Yani Türkiye'deki görsel sanatlar ekoloji konularına nasıl bakmış, neler olmuş, neler devam etmiş, neler işte hiç duyulmamış görünmemiş gibi. Hı hı. E, ve birlikte araştırmayı yapmaya devam ettik. Aslında e, benim... bitti mi bu arada? Bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok az kaldı. Çünkü araştırmamız bitmiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürekli araştırıyoruz. Hı hı. E, biraz önce de bahsettik aslında işte, disiplinler arası evet. kelimesini de kullanmak istemiyoruz. Yani sanatta hı. da bu çok kullanılan bir şey. E, konu ekoloji ve müşterekler hı. olduğu için biz disiplinsiz demeyi ...tercih ediyoruz çünkü aslında yani hepimizin hayatında olan ve hayati konular olan e, başlıklardan bahsediyoruz. Disiplinler arası demek biraz dağıtıyor gibi sanki bu evet, konuyu. Bir yani, de yani ayrı başta bir araya getirdik bütüncül, demek gibi aslında. Kendiliğinden ayrıştıran bir şeymiş gibi Evet. Evet. Daha bütüncül bakmaya çalıştığımız için o e, terimi de kullanmaya çalıştık yani yeni... Ee, ...bağlamlarımızdan biri de o oldu... disiplinsizlik. Evet. Yeni kelime bu da. Evet. Ben de burada bir sözlük çalışmasına <gülüyor> başladım... ...sizin öyle olmadığını iddia etseniz de... ...yazıyorum mesela. <gülüyor> Yine bir kelime daha. Ee, bu şekilde oldu. Yani daha... ...sanat alanından ekolojiye... E, ...geçen bir... Hı -hı. E, ...alandayım diyebilirim. Ben de tam buradan alırsam aslında... ...disklinsizliği de arkama alarak... ...ben de ekolojiden sanata geçtim. Ben de uzun süre e, akademide... Çevre üzerine, çevre mühendisliği, sonrasında Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde yine çevre Aha. üzerine, ekoloji üzerine çalışma fırsatı buldum. Sonrasında bir tek akademide kalmak istemedim. Bunun dışına çıkmak istedim. Ee, hem ekolojik konular anlamında hem de diğer üretimler anlamında. Ee, benim bir sanat kolektifim var aslında. Başka bir kolektif içerisindeyim aynı zamanda. Odviz adında. Ee, iki arkadaşımla beraber yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Hı hı. ...benim de sanatla bağlantım oradan aslında... ...sanat üzerine düşünmeye başlamam... Hı -hı. ...ve aslında bu akademideki... ...üretimin... ...yalnızca kendi içinde kaldığı zaman... ...makalelerle, üniversiteler içerisinde... ...kaldığı zaman veya yalnızca... ...bunları <gülüyor> okuyor insanlar tarafından okunduğu zaman... ...etki Hı -hı. faktörünün çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ben... Hı -hı. ...dolayısıyla veya daha fazla yükselebileceğini... ...düşünüyorum diyeyim... ...dolayısıyla bizim her mecraya evet. her konuya birazcık e, hafif saldırmamız gerektiğini evet. e, bilgimizi paylaşımlarımızı üretimimizi çok farklı mecralarda mecralarda duyurmaya çalışmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında birazcık evet. da bu yöne Böyle aslında yatayına e, bir hedefi var gibi düşüne evet. düşünebilir. Yani evet. hem araya bir araya giriş biçiminiz de böyle zaten evet. yatay ilişkilerde. Hem de konuya yaklaşımınız aslında. Evet. Bir yandan da Aa, şey. çok ben belki bu noktada bir şey ekleyebilirim. Yani biz burada bilgiyi de aslında müşterek bir olgu olarak ele alıyoruz. yani bilgi biriktirliğini savunuyoruz. İşte bilgi, hani Yasemin'in de bahsettiği gibi disiplinler arası bölünebilecek bir şey değil aslında. Hı hı. Ve yapmamız gereken, hani farklı disiplinlere sıkışmış. Evet. Herimiz dünyasında olan bu bilgi parçacıklarını bir araya ge evet, getirebilir getirmek. miyiz? Hı hı. Sorusu hani bizi hı hı. çok... A, ...bize bir, önemli bir etkin veren bir soru oldu. Bilginin aslında. şimdi zorlamak için değil... ...hakikaten konu oraya geldi ha. diye değil... ...bilginin müşterekliğinden bahsediyoruz aslında. Evet, evet. Herkesin bilgiye iştirakliğinin olduğu... Evet. ...ulaşımının olduğu ve bu yeni bir işe yaradığı... ...belki de. <gülüyor> yeni bir <Evet. gülüyor> yüzyıla doğru da gidiyoruz... ...aslına bakarsanız. Evet, aslında pratik bir şeyini de görmüş oluyoruz... ...bir buçuk kolektifte yani hani bahsettiğimiz... ...alanların hepsi bir arada iklim değişikliği, enerji... ...ekonomisti, dansçı... ...aynı zamanda <gülüyor> çevre sistem, bilimci ...sanatçı, küratör falan böyle birbirinden çok ayrıksı duran ama bir pratik görüyoruz karşımızda olmuş gibi de bir yandan yani dünyanın bir yerinde bilginin müşterek <gülüyor> evet. hali. Derdimiz ortak, planımız <gülüyor> ortak evet. diyebiliriz yani. Aynen. Evet. Belki şeyi vurgulamak <gülüyor> lazım. Yani biz de şimdi aslında şey e, akran sizinle hatta tanıyoruz, tanışıyoruz <gülüyor> de öncesinde de. Yani belli bir jenerasyon onun aslında e, şu anda bizim tüm dünya olarak ya da toplum olarak içinde bulunduğumuz krize verdiği bir e, cevabın, bir versiyonu aslında. Evet. Bir buçuk kolektif böyle, böyle rahatlıkla... Vermekte olduğumuz bir cevap. Şey evet, düşünülebilir <gülüyor> ve şu anda aslında... E, nasıl olacağı da belirleniyor. Tam de bir tanımı yok. Zaten çok kesinliklerden, kendinden emin olma halinden. Uzaz. Evet. evet <gülüyor> politik doğruluktan da mümkün olduğu kadar e, uzakta olmaya dair önemli dersleri geride bıraktığımız bir yüzyıldan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Evet, yani yeni bir nesil tam da hakikaten disiplinsizlik üzerine e, kurulup belki de bir e, gelecek e, geleceği beraber inşa etmek üzere e, çalışmakta. Bu da e, genel manada kolektivite ya da müşterek meselesi. E, ne de bir tanımı bu yayında bence e, getirmiş oluyoruz. Bunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim açıkçası. Evet. Ve geçtiğimiz haftalarda aslında kolektifler toplantısında yine yayının başında da geçtiğimiz işte Kasa Galeri'de yapılan kolektifler toplantısında da gördük. Örneğin bir buçuk kolektif bunu bir e, sanat ekoloji bağlamında ele alıp aslında top ...kıplantı gibi bir yöntemi kullanıyor. Başka sanat kolektifleri ya da başka kolektifler... ...başka türlü birlikteliklerle ele, ele hı hı. alıyor. Ve yani birbirinden sürekli beslenen ve gelişen bir dünyadan da bahsediyoruz. Dünyayı oradan bakarsan aslında çok da umutsuz bir yerde değiliz. Hı hı. Teşekkür Ay. ederiz olun, şu anda. Şey destek ediyorum. veriyorsunuz bize. Ee, evet. Bayağı başka güzel bir tarafa giderken dünya... ...telefon da çaldı daha <gülüyor> ne olsun... <gülüyor> <gülüyor> evet bir buçuk kolektiften Erşe Ceren Sarı, Serkan Kaptan ve Yasemin Hüggen'le yayınımızı sürdürüyoruz. Müşterekler üzerine 15. Radyo Şenliği. Evet seçtiğimiz müziklerle devam edelim. David Bowie mi dinleyecektik? Evet. Ragaz Sosola. <gülüyor> evet telefon hattımızı bu arada hatırlatalım. Arayan dinleyicimize bir kez daha teşekkür ederek David Bowie eşliğine destek vermek. Kimin ilişmekte en iyi okazyondur. Bunu değerlendirelim. Sizden alalım. Evet. Numarayı. 0ır 2 12, 12 343, 341, 41, 41. 41. Bir oyunu solo. Yo camino, mentre dorme la città. I suoi occhi nella notte, Fanno gli bianchi nella Una volta me Palestine. Amore e tutta piena la città. No, ragazza sola, non ho. Da no. volta che ne vorrei, non ho perso solamente un grande amore. Che riserva verso tutto con lei. Yeah La mia per Grazie, ma stasera io Evet, şaşırtıcı bir Bowie parçası. <gülüyor> çok evet. bilinlik ama çok yabancı. Ragazza Solo, Ragazza Sola. Evet. evet, bu meşhur Spesiority'nin çok da bilinmeyen bir versiyonu belki. İtalyancasını dinledik. Orijinali bu mu diye kendi <gülüyor> aramızda da konuştuk. Sonra bakmamız lazım. Evet. evet, sonra orijinal nedir ki diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teorik bir tartışmaya da kendi aramızda girdik. Evet, e, teşekkür ederiz bu güzel parça için. Bu arada evet. arayan dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür etmek lazım galiba. Evet 78 kişi olmuşuz yukarıdan aldığımız son haberlere göre. Ömer Macer 69 da çıkmıştı. Ee, teşekkür ederiz aryan herkese. Biz de evet. Biz de buradayız. Saat 3'e doğru ayrılacağız bir buçuk kolektiften yayında. Ee, o zamana kadar da desteklerinizi bekliyoruz. 212 alan koduyla 343 41 41, 41. 41, 41 <gülüyor> arayabilirsiniz. Evet e, ekoloji hakkındaki yeni bir yeni müdahale biçimlerini konuştuğumuz müşterekler üzerine radyo bunu yaptığımız yayındayız. Bir buçuk kolektif ekibiyle Ayşe Ceren Sade, Serkan Kaptan ve Yasemin Yürgen canlı yayında bizlerle beraber arayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Peki Açık Radyo ile ilişkinizi de sormak isterim. Açık Radyo'nun gözünüzdeki girdiğim diyeyim. Kulağınızdaki ya da. Ben başlayabilirim. <gülüyor> Serkan'tasın <gülüyor> tabii. Ben 2008'de İstanbul'a geldim. Ankara'dan. Hı. Eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da kendime bir ev buldum ve bir tek bir şişme yatağım vardı benim o dönemde. <gülüyor> bir şişme yatağımla geldim. Bomboş bir eve şişme yatağımı şişirdim. <gülüyor> ...kurdum ve bir de radyom vardı... ...ve Ankara'da olmayan bir şey... ...Açık Radyo var İstanbul'da... ...ve Açık Radyo'yu o zaman dinlemeye başladım... ...yani okay. 10 sene olacak neredeyse... 10 sene, evet. e, ...düzenli olarak da dinlediğimi söyleyebilirim... Yani evet. ...Açık Radyo'yu kesintisiz dinliyorum... ...kesintisiz, evet. bir şişme yatak bir radyo... ...evet şişme yatak bir radyo... ...çok romantikmiş gerçek. <gülüyor> gerçekten... ...tesadüfen mi buldun peki o ara... ...gezerken falan mı istasyonlardı... ...radyonun olmasının şansıyla... ...evet galiba tesadüfen buldum o ara... Şahane. ...ama sonradan da... Başkalarından da duyduğumu hmm. bunu zaten kulağıma bir yerden bir suyun hı hı. kaçtığını da fark ettim. Açık gazete, açık dergi ilk başta ilgimi çeken programlar olmuştu. Hı hı haberleri, günceliği birazcık daha gazeteden takip edip sonrasında da akşam eğer dışarı çıkamıyorsam çıkmış kadar olmak için evet. açık dergiyi takip ediyordum. <gülüyor> Bizim Serkan'la tanıştıklığımız da neredeyse bir on yıla dayanıyor aslında. Evet. Burada bir parantez açalım. Serkan sadece radyo dinlemekle yetinmeyip aynı zamanda radyoda bir anda geliveren. Evet. <gülüyor> evet, hemen geldim nasıl? radyoya. <gülüyor> Aşağı neyim Evet evet bir anda Serkan'ı radyoda gördük. Zaten o, o, o anda hemen ilişkimiz başladı. P pek çoklarıyla şu anda burada çalışmayan dostlarımızla da evet. ee, uzun uzun şu anda konuştuğumuz e, meselede gayet Tüm vahametiyle konuştuğumuz zamanlardı bir yandan da hep çıkış aradın. Tabi yani. arkadaş olmaya çalıştım ben radyoyla ve bunun için de birçok <gülüyor> yol burada değerlendirdim. Ko kooperatif, işte Boğaziçi Mesut'un tüketim kooperatifiyle çok ilgileniyordum o zamanlarda. <gülüyor> Dolayısıyla radyoya gelirken her zaman böyle bir badem, <gülüyor> leblebi, <gülüyor> kuru dut. Yani bu arkadaşlığı geliştirmek için çok iyi iyi oldu bunlar. Yani bu <gülüyor> yine de evet sebe. Leziz ve... E, adaletli hakkaniyetli gıdayı da radyoya evet. taşımak arkadaşımızın evet. gelişmesine de faydalı oldu. Evet, iki tarafı da bir araya getirmişsin bu vesileyle evet. gerçekten bir destek Evet, iki varsın. Keşke <gülüyor> o zaman. ki varsınız. Evet. evet, Ayşe Ceren Sarı, belki sen anlatabilirsin biraz nasıl Tabii oldu ki. bu hikaye? Yani Serkan kadar şey değil hani böyle atılgan olmayı sevmiş. <gülüyor> <ilişkimiz>. Daha yavaş <gülüyor> sakin gelişti ilişkimiz. Evet. <gülüyor> ben de 2013 senesinde İstanbul'a geldim. Yani ben hiçbir zaman iyi bir radyo dinleyicisi olmadım ama Hı -hı. iyi bir açık radyo dinleyicisi olduğuma inanıyorum. ve bir idam var şu anda. Güzel. Aa, 2013'te geldiğimde hemen yani Ankara'da böyle bir model yoktu. Ancak İstanbul'da en azından benim olduğum çevrede açık Hı -hı. radyo hemen karşıma çıkan Hı -hı. ve hani evet zaten böyle bir şey var ve olması gerekiyor gibi bir ciddiyetle karş karşımda duran bir şeydi. Hı -hı. Bir süre işte dinleyici olarak bir ilişki kurdum yalnızca. Evet. İşte ilk seneye tanıştık o dönem. Arkadaşlarımız gelişti. Ee, ondan sonra asıl 2013'ün sonlarındaydı galiba. Biz işte iklim forumu için evet. 2014 senesinin sonlarında olacak. Böyle bir çalışmalara başladık. Evet. Orada da sekreterle toplantıları yapmaya başladık. O zaman her hafta açık radyoya gelmeye başladım ben. Evet, Üst katlı toplantılarımızı. Paris öncesi toplantılar. Evet, değil evet. evet, Paris İklim Anlaşması öncesi. G20 öncesi. G20 öncesi. Ve öncesi. de... Evet. İstanbul'da neler yapılabilir, nasıl yapılabilir diye evet. konuştuğumuz toplantılarda onlarda. Yani öyle bir ilişkilenme, daha böyle hani mekansal olarak da evet. ıı, ilişkide bulunduğum bir süreç başladı ondan sonra. Yani ben açık radyoyu zaten ıı, böyle çok önemsediğim bir oluşum. Bu işte bu bilgi birlikliğinden bahsettik. Efendim. Bilgi bütünlüğünden, bilgi müşterekliğinden bahsettik. Hı hı. Hani açık radyoda bunun gerçekten... ...meydana geldiğini, vuku bulduğunu düşünüyorum. Evet. Ve böyle alanları çok önemsiyorum. Çok fazla böyle alana ihtiyaç duyduğumuzu da düşünüyorum. Evet. Ee, böyle süreçlerden aciliyet arz eden zamanlardan geçtiğimiz kesin... ...tam da bu manada desteğin ehemmiyedini anlatmaya çalışıyoruz. Daha da anlatacağız. Bir haftamız var. 0212-343-4141 41. az evvel çaldığını duyduğumuz... ...ve hafta boyunca da açık olacak destek hattımız bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Devam ederiz son notları alacağız. Serkan senin de önünde notlarım var. Onu da belki bir ara ama... <gülüyor> <gülüyor> Yasemin, de Yasemin de kendi tanıştığını evet. anlattıktan sonra... Evet, ben evet. yani aldım. Açıkçası ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama tütün deposundaki sergiler, açık radyodaki programlar, sanatçıların veya başka alanlardan bir sürü insanın yaptığı programlarla beraber senelerdir benim de dinlediğim. Hı hı. E, ve aslında sabaha e, açık radyoyla başlıyorum da hı hı. diyebilirim bir... Hı hı. E, platform. Sen an Ankara'dan ve gelmedin galiba. Değil de mi? Ankara'dan ben Ankara'dan geldim. Öyle de. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> evet. Üçümüzde, Çünkü bütün hikayeler Ankara'dan öyle başladı <gülüyor> bir yandan. Bakalım. Ankara'dan, Ankara'dan. kaçanlar şey. Ya, yani <gülüyor> evet, ama daha öncesinde geldiğim için evet bir süredir açık da arkadaşız. Ee, ve yani gerçekten başka başka alanlardan e, Birçok farklı fikri ve kendimize yakın olan fikirleri dinleyebiliyor olduğumuz için, özellikle günümüz Türkiye'sinde, hı hı. E, her şeyden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. E, o yüzden devam etmenin de ne kadar zor olduğunu hepimiz e, hayal edebiliyoruz. Evet. E, yani çok önemsiyoruz işte yani her türlü alanda kişilerle ve destekçilerle devam evet. etmesini diliyoruz. Bir platform olarak ayakta kalması evet, platform niteliğiyle. Epey eksikliğini çekerken aslında platformların evet. güncelliğinin yani. Evet, pek çok kuşağın da hayatının içinden geçmiş galiba değil Açık Radyo bu arada? Yani tamamlamış durumda bir biz varız, bizden öncekiler var falan. Tabii canım. Kaç sene Bir sonraki olacak tabii ki. Devam olacak. eden bir Hı -hı. 20 yıl birlikteliğinden bahsediyoruz. Tam da bizden sonra. sonrakiler için aslında yayın yaptığımız. Bir gündeyiz yine. Açık ya galiba. Açık Radyo yalnızca kültürel üretim yapan bir oluşum değil Bence kültürel üretimde bulunacak insanları yetiştiren bir oluşum. Yani birazcık daha açarsam yani şiir değil şair üreten, hı hı. eleştiri değil eleştirmen üreten bir okul burası bence. Ve e, yani bu ne demek? Açık radyo yalnızca üretmiyor, üretimi öğretiyor. En azından benim kendi örneğimde ölçeğimde hı hı. bu böyle oldu. Ve dolayısıyla ben aslında açık radyonun sisteme etkisinin büyük olduğunu ve bu etkinin katlanarak artacağını düşünüyorum. Yani evet. bu açık radyonun aslında bir lokomotif. Hı -hı. bir hızlandırıcı etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu üreticiyi ürettiği için. Yani evet. bu, bu çok büyük bir etki olacaktır. Kendi de öğreniyor aslında yıllar içinde. Kendi de öğrenerek tabii hep ki. Hep beraber yani sizlerle Hı -hı. sürekli değişerek ve dönüşerek belli bir müşterek tanımına henüz ulaşmadım ama bir müşterek hedefiyle <gülüyor> bu oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bir buçuk kolektif bizlerle beraberdi Destekleyenler çok teşekkür ediyoruz tüm destekçilerimiz, destekçi dinleyicilerimize diyelim. Evet, Ve destekçi efendim, olmayan durmadı durmadık bu arada de. yani teşekkürler evet. saydan. Evet şimdi son bir defa telefon hattını sizden duymadan önce çıkışta ne dinleyeceğimizi de <gülüyor> e, soralım. Son bir parça daha var. Çünkü. The Murlocs'tan Rolling On şarkısını dinleyeceğiz. Peki bunu telefon hattımızı söyleyerek kapatalım isterseniz. Hep beraber. <gülüyor> Desteğinizin karşılığını göreceksiniz. <gülüyor> 0-212-343-41-41